Bismillahirrahmanirrahim. Geçen geçen dersimizde ders mi demeyeyim de garip bir derviş. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş <gülüyor> geldiniz. Nasılsınız? Eyvallah. Allah'ın kendisine lütfettiği şeylerden yani kendi eli kazanmadan bir şey yiyecekti. Ee, Allah'ın kendisine lütfettiği şeylerden e, toplayıp ye, yiyecek yemesi yemeye kendisini için yemiyor diyor. Böyle de bir ağaçlık ormanda bir orman sahaya gidiyor. Orada yere düşmüş meyveleri yiyor. Ve diyor ki, ben dalından bir meyve kopup yemeyeceğim. Bu benim Allah'a ahdimdir, diyor. Ve... O şekilde ormanda bir kulübe yerleşiyor. Senelerce böyle yiyip içiyor. Yalnız bir gün... Yere hiçbir meyve düşmüyor. Aç. Aç kuru. O... Aksi bir metre daha ya niye dayanamıyor? Bir fırtına kopuyor, fırtınada bir ağacın dalı gölge eğiliyor ve de kırılıyor neyse, uçunda üç dört tane meyve var. dayanmıyor dayanamıyor o üç dört tane meyveye galiba armut, onları alıp yiyor. Bu sebeple pişman oluyor. Nadim oluyor. Fakat olmuş. İş sen geçti. verdiği sözü ve yarap artık sen birisin. Bir şey demin arkasına. Şimdi onun devamı var. Bir gün rüzgar armut düşülmedi. Yani o fakirin de açlık aylık açlık ateşinden sabır ve tahammülü tükendi. Bakın tahammül yani temin tahammül işte e, Sabrın bir tahammülü vardır. O tahammüle dayanmak lazım. Tahammül etme derecemiz vardır. Kimi insanlar dayanır, kimi insanlara dayanamaz. Şimdi bakın neler var. Bir dalın ucuna birkaç armut gördü. Yine sabrederek kendini geriş çekti. Söz verdi, Allah'a yemeyeceğim dedi. Koparıp yemeyecek. Düşmüş olanı yiyecek. Rüzgar esti ve dalı baş aşağı etti. Şu hal fakirin tabiatını, o armutları yemeye teşvik etti. Açlık, zaaf... zaf bir şeye karşı gösteren zaafiyet, zayıflık. aşağı karşı zaafiyet gösteriyor. Yani, Veya bir sözü tutamıyor. Kaza cazibesinin kuvveti, zahidi... Zahid yani... E, İç dünyasına, dış dünyasına değer veren insan... Nezrin'e karşı cem yapmıştı ya vaat etmişti ben hiçbir şey kopak yemeyeceğim. nezdetle ona karşı bir vefa yaptı Vefasızlık gösterdi o sözlerine ve o armutları da aldı ve yedi armut <gülüyor> ağacından meyveyi koparınca Nezrin'i ve Ahdi'n'i boğmuş olmuş oldu demek ki bir şey söz verdiğimiz zaman onu yerine getirmemiz lazım. O da yememiş, yememiş, yememiş. Bir gün açtık artık boğazına canı tak etmiş. Ardını takıp öne düşüyor. Ardını önüne görmüş. Dayanamamış, yemiş. <gülüyor> o anda Allah'ın tehdibi azarlaması ve onu te şey, tehdidi geldi. Tehidip ezmek, bozmak, kırmak Net, şiddet verici bir şey. Ş şiddetli bir tehdidi değil isterseniz. Geldi, gözünü açtı ve kulağını çekti. Bak sen bana söz vermiştin. Yemeyecektin. Yedin. Cezasını sevecektin. Şimdi yeni bir başlık. O şeyhin hırsızlarla beraber hırsızlıkla itham edilip erinin kesilmesi Bu şeyhin hikayesi şeyde var çocuklar. Kitap aldınız ya. Nefatür. Üns'te var. Okuduk, okudun mu? Şeyh Hatta dedi. Aksa evet Aksa. Hatta Orada 20'den fazla hırsız vardı. Bir deniz sahne bakarak ki 20 tane hırsız Malları çalmışlar. Paylaşmak tabutun Orada 20'den fazla hırs vardı ki çaldıklarını taksim e, e, ta, na, taksim e, e, ediyorlardı. Boş bazdan biri yani boş boğaz, geveze. gevezenin biri şahneye haber verdi. Şahne azardaki inzibat amiri bugünkü polis müdürleri komiserler falan haber verdi. Şahne'nin adamları çabucak bu bölge geldiler. Üçlükler. Şahne Zamanızdaki polis ve jandarma kabiliğinde asayiş, asayiş memuru manasını veriyor. Orada hepsinin sol ayaklarıyla sağ ellerini çapraz feryadıyla kestiler. Feryadı figenden kıyamet koptu. 20 kişinin de ellerini ve ayakları çapraz, birinin sol elini sağ ayağına, birinin sağ elini sol ayağına iki yazarda makyaj falan yok hak hak getir hak getire. Feriade filan nereden emek koptu? <gülüyor> Yanlışlıkla Zahid'in de eli kesildi. O dermişinde eli kesiliyor. Ne olur? Onu da öfkustadan zanlıyorlar. Sormadan onu da kesiyor. Ayar da kesmek istiyorduk ise keser de. Muhteşem bir süvari geldi bir ibreti bir, bir suval gele el ayak kesen adıma ey köpek bak demek ki selametli bir şey ey köpek bak bu falan şeytir ve epdali ilahiyedendir. dendir. Yani üçler yediler falan var, ya, onlardan birisi işte dokuzlar otuz üçler onlardan birisi. Sen onun elini niçin bileğinden ayırdın diye bağırdı. Cellatlık eden bunu işitince teessüpünden üzüntüsünden elbiselerini getti ve Şahne'nin yanına koşup hadiseyi yanayaklı anlattı. Bu olan hadise anlatıyor. Şahne yanayak, yani o baştanir amir, yalınayak koşarak geldi ve Allah şahidimdir ki Bilemedim diye özür diledi. O şeyden özür diliyor. Ey kerem sahibi ve cennet ahalisinin ahalisinin serveri olan şey. Server en büyükleri. Ser baş demektir. Server en, en büyük insan. <gülüyor> olan şey. Ben kötü işi bana helal et dedi. Bu yaptığım Kötü işe bana helal ettiler. Yani ben bilmiyordum. Bir, bir helallik dilemekle el ve ayak affediliyor herhalde. Şeyh dedi ki ben bu cezanın sebebini biliyorum. Ve kendi günahımı tanıyorum. Ben Allah'ın yeminine ürmeti terk ettim. Yemin etti ya hani, ağaçtan bir şey alıp koparmayacaktım, koparttı. Hani bir tehdit geldi ya hani, bir ihtar geldi ya, ona o da, o ihtarın sonucu, eli ve ayağı gitti yani Bir Allah veren, bir sürdü tutulmaması, cahil insan yapsa kabul, cahil dersin atarsın ama Allah'ın peygamberini iyi bilen, bir seviye sahip insanın böyle yapması, çok ağır cezalar veriyor. da çok, cezası da çok. Onu mahkemi adaleti de benim yeminimi, yani sağ elimi kestirdi. Demek ki ilahi mahkeme onun ce cezasını veriyor. Ben ahitten dönmeni, söz, söz vermeden dönmenin kötü olduğunu bildiğim halde Nezrimi bozdum, ahdimi bozdum. O cürmün oğulsuzluğu elime erişti. Ondan benim elim kesildi. sule Nahil'de buyuruyor ki, Bir ahit yapınca Allah'ın ahdine vefa ediniz. Ve yeminleri sağlama bağladıktan sonra bozmayınız. Siz o yeminlerle Allah'ı kendinize kefir yapmış oluyorsunuz. Şimdi çocuklar, e, kendi içimizden bahsetmek istiyorum. Bir yere bağlandığımız zaman, bir yola, bir müşküde bağlandığımız zaman, ona verdiğiniz sözü, behamar yerine getirmemiz lazım. Getiremezsek cezası ağır olur tahmin edemediğimiz kötü şeyler maruz kalırız. Şimdi yemin verdik. Ben senin dediğini yapacağım. Bu yola girdim. Yemin verdik. ben senin dediklerini yapacağım. Yapmazsan olur. Bakın o da öyle söz verdi. Elle ayak gitti. Çoğu böyle olur. İnsanlar bir seviyeye kadar Allah bir yere gözünü kapatır görmez. Görmezlikten gelir, yani bir nefes fırsat verirken, e, e, ondan özür dile diyerekten. Dilemezse, bir gün tepesine böyle bir belayı getirir. Onun için hepimiz için, kendi için de hepimiz için söylüyorlar. Bunu, hata bazen e, üfite, bazı mürit, müritlerin vazifelerini de yerine getir ki başım bir şey gelmesin diyerekten. Ama hangisini yine getirsin. Uzun iş. Saatlerce uğraşması lazım. Onun için getirmeyebilir. Yine iş kendine döner. Ve o da yaptığı işi yani yapmaya da değildir aslında. Yani onun yerine vazifeni yapmaya mevcut değildir. Şüphe yok ki Allah yaptığımız her şeyi bilir. Büktüğü iplikler, bükülü kuvvetlilikten sonra onları açan ve parça parça eden kadın gibi olmayınız. Araplar arasında şimdi bu yükükleri iş açan kadınlarından bahsediyor. Özet yani şeydi Kur'an değil ki de, tarihi mevliye bahsediyor. Tarih mahremat. Araplar arasında raita ve raita namunda bir kadın vardı ki akılsızlığı dolayısıyla kesine hamka aptal manasında hamka lakabı vermişler. Bu kadın sabahtan öğleye kadar cariyelerle evde bulunan cariyelerle beraber yün eğri, yün e, vardı var, çevirirler, yün eğri, ip olur. Koyun günü taraftan geçmiş, koyun ipi yün olur, yünü ip olur diye. Evli, çorap örülür onlarla falan. Onlara iplik yapar. Öğleden akşama kadar da o dükülmüş iplikleri söker ve söktürü ve böylece onları heder ederdi. O şu atar, sokağa atarmış. Cenab-ı Hak ahide ahdi ah ah ah nezir yemin edip de cenab Hak yemin edip de ahd de yemin etti onlardan rücu etmeyi geriye dönmeyi işte bu ahmak kadın iplik bükerek sonra sökmesine benzetiyor. E siz de onun gibi olmayın ve onun yaptığını yapmayın diyor. Ve şey Nisan'ından deniyor ki, şimdi buraya bir nokta koyacağım bir şey söyleyeceğim. Bakıyorum bazı kimseler bilir bilmeden yemin ediyorlar. Şimdi yaptığımız bir şeyden nedamet duyuyor özür dilemek büyüktük. Tabii ki özür denersin. Allah kabul eder veya etmez ama sen farkındasın. Allah'tan özür dilemiş olursun ve tövbe edersin. Bir daha böyle iş yapmayacağım. Yani, ama yaptığım bir iş için yapmadığın için değil. Yapmadığın işin neyin çeksin. Yaptığın işin tövbesini yaparsın. Güzel. Görmüşsündür onların içlerini korkudan yaparsın. Ancak yapmadığın, o, o şey gördün, yani yapılanların, yapılanların gördün, ben böyle bir şey yapacağım diye, yapmayacağım diye tövbe edilmez. Yaptığın şey tövbedir. O o hali gördün de, ondan korkarak tövbe et. E, tövbeyi bozduğun zaman acı büyük O acının altına, altına kalkmak zordur. O acının altına kalkmak zordur. Onun için fakirdin ki, o işler için tövbe etmeyin. Burada zanneder ki tövbe etmeyin. Hayır etmeyin öyle değil. Yapmadınız fakat yapma korkusundan tövbe etmeyin. Allah'ın akıl Allah vermiş ya bir de kendinizi, kendiniz, kendi silahlarınızı kullanın. Yapmayacağım tamam. Evet efendim ben şu, şu işe yapmayın. Yapmadın ki de tövbe ediyorsun. Tövbe olsun ki yapmayacağım. Yapmadın. E, yaptın. Tövbeni et. Yapma bir şey tövbe etme. Bu sefer o şey bir kaza yaparsın altına kalkmak zor. Yok, belki bedel ödersin, işte ödersin. Belki de onun affetemesi için artık kime gidersin, nasıl bir maddi bedel ödersin, o da başka bilemem. Hani tövbe yapılan işleri dolayı yemin et, tövbe edin. Başka yapacaklarından değil. Şimdi ee, şeyh lisanından şeyhin lisandan deniyor ki Ey şahne! Bizim elimiz, ayağımız daim el ayak, gizlimiz, saklımız, e, görünenlerimiz dostun hükmüne feda olsun. Dost dedi Allah, ona Allah istedim. Dost olsun diyorlar. Şen böyle demekle de, kazaya rıza gösteriyor. Yani ben hakkıyım, bunu, bunu hak ettim çünkü verdim, ahdi, nezi bozdum. Bu cezaya hak ettim, razıyım diyor. Ceza ağır oldu ama takdir o. Maneviyeten büyüklerinden haris muasibi demiştir ki rıza hükmü kazaya kalben teslim olur. Virleni yani, hükmün kazası o fiil olduktan sonra ona karşı çıkmayacaksın. Razı olacaksın. Ne kadar ağır olursa olsun evin yanar şu olur bu olur Allah korusun hepsine bu benim hakkımda oldu. Demek lazım. Ne kadar ağır bir şey diyebilirsek. Yok, niye yandım? Bana yapmak, bana cevabıydı falan. Ondan daha fazla işlemişim. O zaman söz verme Demek ki rıza demek hükmü kazaya benim hükmün meydana gelmesine kalben birlikte razı olmak Rıza'nın Allah'ın rıza olması için razı olacağım. Keza Hazreti Cüneyt, bu Cüneyt Bağdadi, bu da tasarlı ana dileklerinden biridir. Buyrulmuştur ki, kıza kazanın zuhurunda kalbin sevilmesidir. Verdiğin ki şey, kazası meydana gelmesine kalbin sevecek ne kadar ağır bir ceza olsa olsun sevineceksin. Allah buna bu bana verdi razıyım diyeceksin. Keza Ha tamam. Ha, keza Rabiatul Adaviyye meşhur hanım veriyelerden Katasolası rahu ku ne vakit Rabbinden razı olur diye sormuşlar. O da diyor ki Nimet gibi, musibet de onu sevindirdiği zaman nasıl Allah ona bir nimet verince sevinirse, musibet verirse gene aynı şekilde nimete sevindiği gibi ona da sevinecek. Çünkü her gene haktandır. Onun için iyi de gelse, kötü de gelse haktandır. Burada Azimov Pidai Hazret'ten bir cevabı var. Öyle, özet olarak der çeşitli dersek böyle Allah'ın kahır ve celali de celali de lütfu ve cemali gibi hoş görmek ve hikayetin hamde ve senada bulunmak rıza eser yani Allah'a karşı yani niye beni bu işe ve falan diye de değil de verdin ya Rabbi senin lütfunda hoş e, cezada hoş hepsini hoş karşıla o durumu düşmek için de, şeylerin sürdüğü yerine lazım. Bu zaten temel asla, Azim Halih Gülayi, Koca Gülayi koca Hazretleri. Son resmi tarikat, özel, tek başına olan son tarikat. Şube falan değil, özel tarikat. Se seyah, cevveti seyahdır. Azimun Katesensörü diyor ki, Hoştur bana senden gelen. Senden gelen her şey bana hoştur. Ya Goncagül, ya Diken. Bana bir Goncagül de gelse, güzel şey. Bir 20 Gürtan Diken de gelse, güzel. Ya Hilat. Yani şu şeye maliyetin bir hilatlar var ya, Kadifeden falan elbiseler, ya hilat ya hilat ya kefen. Kefen de versen eyvallah, yani hilat da gidersen mükafat falan gibi. Eyvallah, lütfundu hoş kahrin dersi. Güzel şeyler de hoş, güzel şeyler kahve versen de hoş gün için. İşte teslimiyet budur. yoksa ben Hakk'a teslim oldum, para bu değil. Bu şeyler katlanmak lazım bunlara. Biz de katlanamayız. Onun için de isyancı oluyoruz. Ee, gece... Sık sık söylüyorum, bunlara yani, e, bir şey söz verirsek onu yapmamız lazım. o e, azından... Cevetti, cerrahi halveti üçüncü derecenin Tayyip koludur. Üçüncü derecedir. Halveti Ramazaniye, cerrahiye. <gülüyor> Ramazan mahfiyat etti var şeyden, e, sırlı. üstünde beni orada Ramazan mahfi. Osman son durakta, oturdu durakta orda. Ramazan mahfi. 6-10-i Nurettin mahdi. Cerrahi. Üçüncü pür. Biris Hadis. Yine Şeyh eli kestirmek olan Şahniye dedi ki, Elimin kesilmesi benim kısmetim idi. Niye? Çünkü azmutları onun cezası. Bunu sana helal ettim. Elimi kestin, Allah hükmü yerine geldi. Bir şey demiyorum. Sen beni bilmediğin, bilmediğin için de bu işte vebalin ve suçun yoktur. Allah'ın hükmüne seni bilmiyordun. Sen beni kessin ve Allah hükmü böylece yerine gelmiş oldu. Senin burçta bir günahın, kabahatin yok. Benim halimi bilen, elimin kesilmesine ferman verendir. Fermanı kime? Allah verdi fermanı ise, onunla uğraşmak ise nerede ve nasıl olur? Kadınla uğraşmak. Nasıl uğraşacaksın? Bundan sonra Hazreti Mevlana hırsı zararlarını beyan için diyor ki tane toplamak, tane toplamak için uçan ne kadar kuş vardır ki boğazı onu Tuzağa düşürmüş ve boğazını İki iki tane boğaz geçti, birisi bayağı, gırtlak birisi yiyeceği yemek. Kuş görür orada bir şey var yemek. Daha harbika hayvana şey kurmuştur. E, ökse kurulmuştur. Yakalanır ve gelir kuş alırlar, keser kafası, keserler. Aynı bir, bir tane için canından oldu. Su da ve insan elinden uzakta ne kadar balık vardır ki boğazının hırsından ortaya tutulmuştur. Ortaya bir e, solucan asarlar. Kıvırdıkça balık onu yemeye gider. Ortaya yakalanır. Bir tek boğaz, bir damı yemek yemek için efendim, e, çiçeğinden olur. Ne kadar alim ve İyi huylu kadı vardır ki boğaz oğul yüzü sararmıştır. Sattekerle gelirler, hak hak yerler. İşte görüyoruz, daha hak, hak Buna yarın adaletin elinden kurtulurlarsa kurtulursalar diye o ilahi adaletten nasıl kurtulacaklar? Buna gibi daha da pek çoğu var. Yani. Alim ve evvelce güzel ana sahibi olan bir kadın rüşvet alınca Allah'ın lanetine uğrar. Tabi sen başkası hakkını yersen Allah'ın lanetine uğrasın. Çünkü Hz. Peygamber Allah rüşveti verene de alana da ve arada vasıda olan da lanet etsin demiştir. Arada haram, verene de haram ve arada Ondan 5-10 kuruş alanlarda lanet ediyor Allah. Allah'ın laneti de hiç bitmez. Geçmez yani. Sonra rüşvet alan bir kadın yahut bir memur halk arasında da hürmetini kaybeder de ve günün birinde rüşveti meydana çıkar. Taht-ı Alınır, korkusundan yüzür, sapsarı olur Allah kimseyi ve hale düşürmesin. Hele hele hele böyle bir yola girmiş olan insanlar için. Hatta Harut ve Marut ismindeki meleklerin bunu için sene galiba okuduk. Meleklerin içmiş oldukları şarap sema kapısını kendilerine kapattı. Bu iki meleğin Kur'an'da da hikayesi, Mesihimizde de var. Harut ve mahrut hakkında evvelce gerekli izahat verilmiştir Değiş ve bir şey veriliriz. Bayezid-i Besami namaz için kendisinde tembellik görünce boğaz derdinden kaçındı. İnsanla bazen namaza karşı bir arzusuzluk hepimizde oluşturmak. Ya yorgun sundu ya da uykun gelmiştir. Aç sundu ya da ya Neyse yani bir şey seni namazına mani olur. O akıl zat, o akıl zat tembelliğin sebebini düşündü. Namaz kıymamasının sebebi olan tembelliğin sebebini bir düşüne, fazla suyu su içmekte buldu. Ne fazla kullanıyormuş. Su, su, su da fazla olsa, yemek de fazla olsa insana temin teminlik verir. Kapayı çalıştırmaz. İç e, e, e, bir şah şey, İç bir şah şey Ona da kafa çalışmıyor Fazla yemek yesen de Fazla su isen de kafa çalışmıyor Bir sene su İçmeyeyim diye anketti Beyazlı sami böyle Yemekmiş Ve öyle yaptı Allah da onu bu hususta sabır ve tahammül ihsan etti Onun dinde en hafif mücadelesi böyleydi. Dinde mücahede denen bir şey Çalışmak, oruç, zekat, nihayet açlık, abdest amaz, kendini tamamen Allah'a vereceksin. Çalışacaksın. Ne yapmak lazımsa, oruçlar, riyazatlar falan yapacaksın ki bu bir sene... Onun su içmemesi, onun en hafif yaptığı şey, daha hani ağır şeyler varmış ki, su, bir sene hiç su yüzü görmemesi, onun yaptığı en hafif işmiş. Allah sabır vermiş. Böyle yaptığı içinde manevi bir sultan ve kutbul arifin oldu. Ariflerin kutbu oldu. En, en başkındaki oldu. Dedim ya, Beyazıda vesami Sami e, tasavvufun ana dileklerinden birisidir. Mücahedenin en zayıfı nedir diye sormuşlar. En zayıfı, en azı, en küçüğü nedir diye sormuşlar. Yemeği, içmeyi terk etmektir. İnsan için birinci derecede olan şey. Yemek, içmek, insan hakikaten onunla karşılanır. Onu terk edeceksin. Ben bir gün nefsimi bir, bir ibadete davet ettim. İcabet etmedi nefsi bir, bir söz böyle nefis hayır diyor. Ben böyle yaparım diyor. ben de ondan bir, bir sene suyu ben ettim demiş. Bir, bir sene hiç su içmemiş. Cenab-ı Hak Kur'an'da bizim için mücahede edenlere hidayet yollarımız açıktır. Ben onları hidayete erdiririm. Allah'ın sözü. Tekrar o şey hilaçta dönüyoruz. Boğaz Hırsız'ın yani nezli hilafına armut koparmış olduğu için söz verdi ağaçtan bir meyve koparıp yemeyeceğim. Doğa sevgisi. O meyveyi yemeyeceğim. Meyve düştüğü zaman yiyecek. Eli kesince o zahir saat için şikayet kapısı kapandı artık alan veren alan razı veren de, el, el kesilen de razı o hükmü veren de razı halk arasında adı Şeyh Akta eli kesik şeyh kaldı halk onu bu akta tanıdı o, o aldığı kitapta buna dair bir bilgi var şimdi başka bir aynı mevzun başka bir kere Şeyh Akta'nın kerametleri ve iki eliyle zembil örmesi. Kamıştan, ottan yapılmış olan kulübesine bir ziyaretçi geldi ki, yani o o oturdu. oturduğu, çöpten çatılmış bir kulübe. Geldi ki, o iki eliyle zembil örüyordu kurmuş kamışlardan ölüyor o zemmür. Hala var mı? Gezerler şöyle. Zemmür ölüyor. Şeyh Akta ona kapı açıyor. Selam var. Kim giriyor çiğe? O da niye geldi? Ne söylüyor? Ey canının düşmanı! Kendi canı. Sen kendi canının düşmanısın diyor. Yani. Ey canının düşmanı Ey başını öne eğer karşıma gelen kimse ona musibet gelecek herhalde. Bu Bu kuzustan neden acele ettin? Niye geldin benim yanıma? Derdin neydi? Niçin izin istemeden içeri girdin? diye sordu. Ziyaretçi de muhabbetimden ...sana karşı olan muhabbetine sevgimden... ...saygımdan dolayı... ...fazla iş hakkımdan... ...seni görmeye çok fazla... ...içimden şey geldi. Ondan... ...geldim cevap verdi. Şehin ...ziyaretçiye... ...ey canın düşmanı demesi... Şimdi ...adam niye kendi... ...canının düşmanı olsun değil mi? Sırına... ...bakıp olduğu için... ...şehin ziyaretçiye... Ey canının düşmanı demesi sırrına bakıp olduğu için inkisarını almak ve o inkisarın da onun helakine sebep olmak ihtimaline binaende Şimdi burada bir sır var. Hani şeyhin eli kesilmişti. E, o kapıyı açıp bakıyor şey iki eliyle zembül ediyor. E, şey, el, el nereden geldi ona? Bu bir sır. Sır. Inkisar da İntisar, yani halkın ağzında intizar etmek vardır ya, yani beddua yanlıştır, aslında onu yani inkisardır. İntizar etmek, intizar beklemek demektir, Bekle, intizar nedeni. Halk yanlış söylüyor, intizar der. intizar etme yapan derler. İntizarın önünde nükleet manası beklemektir. İnkisarın manası bedduadır. İlgisarını almak, o ilgisarda onun helakine sebep olmak ihtimaline binaendi. Şimdi, o şey şöyle. Ehecan düşme demişsiniz, sırna vakıf oldu. Şimdi şey onun sırna vakıf oldu. Adamı kesik, adam, adam iki elden zembel örüyor. O el nereden geldi ona? Onun el kesip işte. Onu orada görüyor, iki el. Adam tek eli bile zaten. O inkisar onun helakine sebep oldu. Bu eli nereden buldun diyerek dedikodu yapacaktı şimdi. O da onu yani onun sırrına vakıf olmak da ceza. O dedikodu yapacağı için onun ce ceza yiyecek. İhtimali bile, ha ya bak benim annemi gördün. Kardeşim <gülüyor> niye geldin? Benim annemi görmeyecektik hiç işte sen. Gördüğün için gidip orada sağda solda söyleyeceksin. Dedikodu yapacaksın. Gazlar çekeceksin. Görmemen lazım benim elim ama gördün, Geldim bir de kapıyı için geldin gördün. Demek ki kapıları pat diye açıp bir şey görmemek lazım. Burada zaten o Kur'an kendi ayetlerinde ne dedi. Zira ve edebi üzerine şey artık niye söylediğini niye böyle Muhammed'ten söylüyor? Tebessüm etti ve ise gel, böyle hani sana çok fazla muhabbetin var, var için gel, dedi diye. Tamam gel, diyor. Lakin, ey büyük adam, bu sırrı bizde. Bunu gördün, kimseye söyleme. Size de ilk günden beri söylüyorlar, söylemeyin. Bana bir, bir kimseye söyle, bunu herkese söylemişin demektir. Onun için de söylemeyin. Sığırınız size... Ta ki kim? Sizin söz verdiğiniz kimse neyse, onu söylerse o zaten kimse söylerse söylerse zaten o o, o, o değildir. Cezasını kendisidir. Lakin bu sürü ki gizli, yani benim iki eli zembil ördü, ördüğümü kimseye söylemedi. Ben ölmeyince bu sırrı ne bir dosta ne bir sevgili ne de bir aşağılık kimseye söylemez. Ben ölünce zaten sırrım da biliyor. Bunu ama şimdi söylemez. Bazen de örünce de söylemelerler. Ondan sonra başkaları da kuliberin penceresinden şeyhin iki eli zembir ördüğüne mutlu oldular. şeyin o kulesinin penceresinden ama kapıyı açma. şey kızıyor demiştir. Onu da pencereden bakmıştı herkes. şey iki eriyle zembel oluyor. yani söylemiş gitmiş anican. onun kendine verdiği sırrı söylemiş. zaten. Işte bir kişi herkes söylemiş olursunuz. muttalı oldular şey dedi ki Ya ilahi Bu işin hikmetini Sen bilirsin Ben gizlemeye Çalışıyorum Sen de meydana çıkarttın <gülüyor> Beni takası ediyor Cenab-ı Hak'tan Ona bir ilham geldi ki Bu gamda Yani elin kesilmesinde Sana mümkün olan birkaç kişi vardı Bu elin sebep olanlar vardı. Onlar senin bu halin gördüler vardı. Gördü ve söyledi. Sana saygılı göstermeye yani, Galiba o tarikatta müra'i idi ki. Yani diyorlar ki etrafı o, o görenler camdan bakıp da pencereden bakıp onu zemberin görenleri ki o şey için böyle Galiba o tarikatta müriya müna'i Hani çok diğer e, söz yetiştiren dedikodan dedikodan yap, yap, yapamıyoruz şey. iki yüzlü bir adam ki Allah onu insanlara karşı üst var diyorlardı. o iki elli, bir eli bir elik kesildi ama iki eli o yalan söyledi diyeceğim böyle halka onu söylüyorlar yani dedikodu yapıyorlar. Ben o cemaatin kafir olmasını ve delalete düşüp de suyu zanda bulunmasını istemedim. O, o tarikatın cemaati kimde varsa benim hakkımda kötü düşünceye düşüp de etrafa haber versin demedim diyor. İstemedim. İş gördüğüm vakit keramet olarak sana bir el verdiğimizi... On için meydana koydum. Şimdi burada Allah'ın var. Daha evvel bir şey daha var. Ben o cemaatin ama derat düşüp de söz bulunması istemedim. Allah'ın bu söz Allah'ım Allah onu öyle söylüyor. İş gördüğüm vakit keramet olsa bir el verdiğimize Allah tarafından bir el vereceği. Onun için meydana koydum. Kimse görmesin gerçekten. Sana bu sırrı söyledim ama onu gene gördüler. Ta ki suyu zana kapan biçareler huzurumdan memdut merdut olmasınlar. Bu seni görüp de şüphe düşen insanlar benim huzurumdan aşağılık dereceye Düşmesin. Çünkü söyleyecekler. Biliyor Allah ona söyleyeceğini biliyorlar. Seni onun için gizledim, sırladım ama sırrın meydana çıktı diyor. Ben sana evvelce bu harika olma sözünde keramet ve teselliler vermiştim ki sen keramet kaydından müstani bunu den. Senin keramet kerameti o beliye, senin için keramet göstermeye gerek yok. Sen zaten e, keramet gösterebilen bir insansın. Yeni bir keramet göstermeye gerek yok. Elin yerine geldi kerametlik gösterdin. Ben görmesinler diye sen saklıyordun ama gördüler. Bunlar da gidip söylediler. Bu görenler benim huzurda mevzuut oldu. Düşler benim benim benim itimadım kaybettiler. Ben görüp de ...benim huzurumda mevzut olmasınlar diye seni saklıyordum ama onları gördüler, onları benim huzurumda artık barunamazlar. Onlar aşkalık adamı olarak benim huzurumdan gittiler diyor. Zaten sen keramet göstermeye gerek olmayan bir insansın, biz sana daha evvelse keramette kısmet etmiştik. Bu da bunlardan birisiydi yani çok büyük bir şey değildi ama gördüler gövdeler. Ben sana bir bu kerameti onlar yani suyuzanı eden için verdim. Bu hidayet yani kendin için sana ihsan ettim. Ki görsünler inancını artık soyuzanında bulunmasınlar diye. Sen ölümden, beniri, bedenin, bedenin güzellerinin ayrılacağından korkmaktan geçtin. İnsan ölünce bedeni meydana gelen organlar birbirine ayrılır, malum. Ki senir olacak bu ama sen bunu korkmuyorsun. Ben nasıl, yani ben öldükten sonra tabi bedenin burada, bir asıl, ben sana kavuşacağım. Beden ne olsa olsun diyorsun. Başın ve ayağın ayrılmasından dair korkum kalmadı. Bedenin, başının ayaklarının, vücuduna kopmasından bir korkun yok. Vehmi bırakmak senin için büyük bir siper oldu. Sen ee, bedenine hiç değer, değer vermedin. Onun için bir elin kokmuş falan da seni pek üzülmeye de gerek kalmadı. Vücudun dağılmasından da sana bir saray gelmedi. Yani sen... Benim rızamı kazandın, e, ruhum bana gelecek, bedenin dünyada kalacak ve sen bundan da bir birde memnunsun, bu yükten de kurtuluyorsun. Demek, sadece kaç oldu şimdi, bakalım mı? 20 var. Kaçer? mi vardı dedi. Bak şimdi çoksa bırakalım. Bir hayli var, çünkü ki. 18, 138, 20, 24 ayı var. Okudunuz misiniz? Siz bilirsiniz dediğin? Başka mı zaman? İstiyorum evet. istiyorum ki mesleğimiz çok pisin, ne başka da başlıyor çocuklar. Kısmet olursa. <gülüyor> Firavun sihirbazların elleriyle ayaklarının kesilmesine aldığımız etnilerinden etmenin sebebi. Ama şunu da söyleyeyim geçen hafta burada hani e, Allah'ın kaza anı gelince hiçbir şey ona mani olamaz. <gülüyor> Dedik ya bir arkadaşım o Arda subay arkadaşımız sonra doğada mı mani olmaz? Dua kazaya mani olmaz. Yalnız e, senin e, hayatında Başına gelebilecek felaketlerden seni korur. Ancak kazayı mani, olur. kazanın saati değişmez. Yani o ölümün vakti değişmez. Ancak senin başına bir şey, dünyevi bir haserin gelmesine mani olur. Ama ölüm saatinin, ölüm anının gecikmesine fayda vermez onu söylemek istemiştim de soyadan galiba yanlış yanlış anlaşıldı. Ee, şey ancak bir, bir ata kanı vardı. Ata kanı. O kan Allah her zaman çalıştırmaz ama çalıştırdığı zaman işte onun ömrünü bir müddet tecil edebilir. Diğersi de bizim Ganem dedığımız vardır. Galatemyer'sinde o şey Şeyh, Şeyh yaptığı tübe yaptığı ya o türbenin hemen arka ucunda, gövdesinin yarısı, gövbede yarısı peşerde kalmıştır. Ganem dede, ganem koyun demektir. Ganem dede küçük bir çocukken, öksüz yetim, Ankara günün bir görüyor, Ankara gününü seviyor, yanına alıyor, büyütüyor, tekke de büyütüyor ve iyi bir insan alıyor. Ankara'da da mezhebi şerh ediyor, bir gün hastalanıyor, Ayağı ağır hastalık. Ee, yol çıkarttık gidiyor, çünkü iyice ağırlaşmış. Gönemde de Allah'a, Ya Rabbi, dedem ölürse diyor bu mezhebi, gönül kalacak. Onun, e, onun canını almadı, benim canım o mesleği bitirsin diyor, Allah'a güvah ediyor. Sabah karşı bakıyor ki, şu bana namazı hakik. Dönem biri başlıyor. Bu da kain-i medine namaza gelme, gelme falan. Direkt sıra keykalen bir de siz öğrenmiş. Yani burada bu gibi hallerde Allah işte o meslemi tamamlaması için onu çünkü onu tamamlaması hazin Pir emir veriyor ona. Aslan bayramidir. şey. Ankara'yı. Bayramıdır. Fakat işte mevleviler insan söz veriyor, sözle veriyor, meslevi çeviriyor. Ona şarii meslevi derler. Yani en en büyük meslevi işini yapan odur. Böyle bir yani e, ata kanun var bunların. O kanun bazen çalışabiliyor. Mevlev. Fıravun sihirbazları yeryüzünde öldürmekle tehdit etmedi miydi? Şöyle demişti. Elinizi ve ayağınızı çaprazlama olarak kestireceğim. Aynı şey o zaman yapacak. Sonra da sizi affetmeyip astıracağım. Söylenen hadise sureyi şu arada şöyle anlatılıyor. İpleri ve değneklerini meydana atılar Kimler? O. Sihirbazlar, Firavun'un Sihirbazları. Firavun'un izzeti ve Şevket için Biz mutlaka galip gelenlerdeniz Dediler. Musa da asasını bı bı Bırakıverdi. O Sihirbazlar, Bırak, ipler Değenekte, Hepsi böyle çonavar olur. Yılanlar, Kıbranlar Falan yerlerde. Fakat Allah'tan da Nida'ya Musa Musa, Değenekte. O değneği attı. Musa'nın değneği koca bir oldu. Hepsini bir yuttu. O şeyler sihirbazdan planlarına yuttu. Musa da asasını bırakıyordu. Asa ejderha olup sihirbazdan ip ve değnekten yuttu. Sihirbazda yere kapanıp seyrettiler ve dedi ki. Sihirbazlar da Mısır'ın en ileri gelen sihirbazlar. Fakat çok o sihirbazlar çok kuvvetli bir eğitim görüyorlar. Mısır tasavvufda çok kuvvetli tasavvuf. Yıllarca o ehramlarda, o mabetlerde büyük eğitim görüyorlar. Değne hiç anlatıyor. İpi sana yılan gibi gösteriyor. <gülüyor> Kolay iş işte. değil. Hettevi dediler ki, alemleri, alemlerin Rabbi olan Musa'nın ve Harun, Harun'a Musa kardeş gibi Harun'dan da Rabbisini, Rabbisi bulunan Allah'a iman ettik. Allah biliyorlar ama işte sihir olduklar. Şerif dedi ki, ben size izin vermeden Musaya iman mı ettiniz. E, <gülüyor> hakikaten o sihir öğreten büyünüz imiş. Pek yakında anlayacağınız ki devam eden ellerinizi ayaklarınızı çapraz olarak kestireceğim. Ve bütün hepinizi mutlaka astıracağım. Hem keçen asacak. Sihirbazlar dediler ki, zarar yok. Biz e, hakikaten Rabbimizin nezdine, gücü etmiş oluruz. Rabbimizin yanına dönmüş oluruz. İlk Müslüman olanlardan bulunmamız Sebebiyle Rabbimizin bizi bağışlayacağını ümit ederiz. Onlar da büyük tahsil görüyorlar bu arada. Allah'ın varlığını biliyorlar, onlar da biliyorlar. Biliyorlar ama, işte, ben falan filan şey yapıyorum. Burada bu, bir vağızı, bir tefsir, bu vağızı, tefsir ki büyük bir tefsirdir. Bunu şöyle Firavun emriyle sihirbazların sağ el ve sol ayaklarını kestikten sonra bastılar. Hz. Musa ondan için ağladı. Cenab-ı Hak o şehitlerin manevi makamını Kelimullah'a göster. Kelimullah, Hz. Musa demektir. Hz. Musa, Allah'la konuşuyor. Onun için Kelimullah, Allah'la konuşan manasına göre, Kelimullah, Allah'la kelam etti aynısında. Firavun, sihirbazların o anda korkacaklarını, vehme, vesvese, şüphe düşeceklerini sanmıştı. Keza onların korkudan, vehimlerinden ve nefsi, nefsin tehditlerinden titreceklerini olmuştu. İnsan şey, gene korkar, el ayak kesiyor, asılacaklar. Yani bir an sonra dünyayı terk ediyorsun. Kolay değil. Firavun birini oldu ki, sihirbazlar o vehimlerinden kurtulmuşlar. Gönül nuru penceresinin önüne oturmuşlardı. O pencereden hakikati görmüşlerdi. Onlar da gördükleri bir tasdil sayesinde, Allah'ın bir yine varlığına ama işte dünyalık. O, onlara sapmışlar ve hayatlarından oldu fakat onları şehit diyor. Allah milli uğrunda oldukları için şehit arttırılıyor. Kendi gölge, aslında şehitlik, şehitlerin tarifi şu Öldürücü darbeye altına sahip hiç konuşmadan ölmek. Şehitlik odur. Konuşmayacağız. Kendi gölgelerini kendilerinden ayırt etmişler. Yani artık gölgelere kalmamış dünyada. Yani ruhun asıl Cesedin ona bir gölge oluyan ancak ruh asıldır. Ceset gölgeyi içinde barındıran kalıptır. Ve o gölge, o gölgeyi feda etmek için çok çabuk davranmışlardı. Onlar çabucak gövdelerini, bedenlerini feda ettiler. Bina elleri, ayakları kesilip kendileri asılmak değil, şu çamur yığını olan zemin üzerinde. Toprak, zemin, çamur. iki kayıt altı, sudur. Ben kazarsan. Pelek havalında, pelek havalında yüz kere dövülüp, un ufak olsalar bile, Havan, biz için samuç dördümüz tahta veya da madeni bir kap. Bu da fedak havan, dünya havanında, materyal havanında, 100 kilo diyelim, onu parçalara 100 haç ile geçirip, onu parçalara 100 düzitamlara ayrılan hayatın bütün şeylerini yaşamış insanlar, terkib insanı, yani insan cisminin aslını parçalarını terkip insan insanı terkip eden meydana getiren parçalar, gücü tamlar, küçük düzler cüz, aslını görüp anlamış oldukları için vehmin teparetan korkmayacaklar Vücut düz tamla birbirine ayrıp kopuyor ama ruh ölmediği için o ölmeyene yanaşıyor ve vücudu ne aslında olsun Kere, kö, onun içinde e, bu şeyden korkmuyorlar. Yani ölümün vehminden, zihinlerinde yaktığı korkudan korkmuyorlar. Münasebet dolayısıyla Hazreti Mevlana burada vehme dair beyanatta bulunuyor. Diyorlar ki bu dünya uyku ve rüyadır. Hep şimdilik de bunun böyle kelimeler değişmek de asla değişmiyor. Bu dünya uyku ve rüyadır. En salik. Salikler bizleriz. Sen oradaki hayalete karşı zanla kapılma. Dünyadaki bu vücut hayaletine karşı herhangi bir vehme düşme. Rüyada bir el kesilse bile korkulacak bir şey yoktur. Sen rüyanda elin kesilse bile Korkma. Çünkü zaten sen rüyadasın. Rüya içinde rüya görüyorsun. Rüya içinde rüya görüyorsun. Müsaaden üstüne bir sorayım da. Eğer rüyanda bir, bir makas senin başını kesersin. O da Hem başın yerindedir. Hem ömrün uzun olacaktır. Yani rüyanda Elinde kestilse, başında kestilse bir şey yok. Aksi gibi rüya içinde rüya. Bazen insan rüya sin sinema seyreder. <gülüyor> yani rüya için rüya gör. Burada onun, onun için bir şey var. Diyorlar ki rüya gören kimsenin haline nispetle ve aynen yahut aksine zuhur eder. Rüya gördüm o insanın haline bakacaksın. O insan nasıl bir insan. Sanih kimselerin rüyası aynen çıkar. Sanih yanmış bir insan ne gördüse o aynen olur diyor. Yani görüldüğü gibi çıkar rüyası. Avam yani alt tabakanın rüyasına ise aksiyon zuhur eder. Mesela ağlamışsa güleceğine. Ölmüşse yaşayacağına, hastalanmışsa sahte olacağına delalet etti. Hazreti bir burada bize bir tüyo veriyor. <gülüyor> Rüyada kendini iki parçada ölmüş görsen uyanınca hasta değil, sahte olarak kalması. Rüyaydı. İnsan tabi bunları e, Hazreti birin dedi burada ee, daha az o akıllı insanlara rüya olduğu anlatılır da öbürüken korkmasın diye iken biraz dallandırılır, budaklandırılır. Öyle anlatılır. Hani rüya işte bölüm sağlık, tesirahat yapılamayasından. Hülasa dünyada bedenin noksanı Korkulacak bir şey değildir. Vere ki 200 parça olsun, bedene parça parça olsa da korkma diyor. Suriye'de kaim olan bu dünya için, yani bu dünya Suriyeler dünyası, Hayaletler dünyası, Hazreti Peygamber bu yanın gördüğü bir rüya demiştir dünya için. Cabir Abdullah Abdullah an diyor ki, bu Hazreti Peygamber'in ashabındandır. Ben Resulullah aleyhi ve sellem'in huzurunda idim. Bu hakiki anlatıyor. Ona beyaz yüzlü biri geldi. Ya Resulallah dünya nedir? diye sormuş. Peygamber Efendimiz uyumuş kimsenin rüya görmesidir. Dünyayı o kadar dünyayı o kadar mühür semiyor. Rüya alemindir diyor. Buyur diyor. O da diyor ki dünya ile ahiretin arası ne kadardır? Diyor. O da diyor ki göz kapağını açıncaya kadardır. Şimdi düşünün ki milyarlarca asır diyeceğim olan bir dünya, onun bizim ömründen fazla 70-80 yıl nasıl küçük küçük muklonlar öteyecek şey onu çok basit bir şekilde benim e, nedir göz açıp kafana kadar geçen gelen zaman veriyor ömür bu kadarmış. O zat dedi ki dünyada ne kadar durulur, kalır. O da diyor ki peygamberin, kafreden ayrılmış bir kimsenin ayrılması kadardır, buyurdu. Dünyadaki ömrün ne kadardır? O da o da kadar diyor. Sonra o kimse gitti. Peygamber Efendimiz etrafına ki, bu Aziz Cebrail'de Cebrail'de sizi dünyada kanaatkar, ahirete rağbetkar kılmak üzere gelmiştir. Dünyadaki içeriye kanaat edin, çok fazlasına e, rağbet etmeyin. Ahirete daha ziyade önem verin. Çünkü hakiki e, hayat ahirettedir. Dünyaya kanıp da kendinizi heder etmeyin. Zeyrekten devmiş gidiyor. En salik. Dünyanın rüya olduğunu sen taktik yoluyla kabul ve öylece rivayet ediyorsun. Bir de söylüyorsun ama hakiki salikler bunu peygamber hadisi yaptı. Hazreti Peygamber olmak üzere alenen müşahede etmişlerdir. Peygamber Efendimiz bunu böyle söylediğinde bu doğru, doğru. doğru, doğru. Sen, Gündüz de uykudasın, bu uyku değildir deme, değil gölge feridir, asıl olan mehtaptır. Sen gündüz de uykudasın, bu uyku deme, bu gölge feridir. Gündüz bu gölge fer, güç, güç kuvvet demektir. Bakalım doğru doğrumu söylüyor? Uf! İdilen şimdi bir şey. Bitti. Parlaklık, aydınlık, nur, ziya, ziynet, süs, beze, kuvvet, nüfus. Yani burada daha önce aydınlık diyeceğim buna. Sen gündüz uykudasın. Bu uyku değildir değil mi? Gölge feridir. Gölgenin aydınlığıdır. Asıl olan mehtaptır ama o rüyadaki mehtap şey, geçici bir aydınlık ama mehtabın aydınlığı daim kendindendir. Aslında ayın aydınlığına nur denir, ziyan, ziyan, nur denir, güneşin aydınlığına, aydın ışık denir. Işık, kendinden, kendinden olan ışık, güneş ışığı kendindendir. Ay ışığı güneşlerdir. O güneş ışığı alır, akseder, on iç on ben nurdur. ]im. Nur, bir, bir ışığın başkası tarafından gösterilmesidir. Işık, tabiatındandır. Güneşin nuru diyemezsin, güneş ışığı dersin, ayın nuru dersin. Ay, güneşin algını yansıtır evet. sana bir ışık. Rüyada bedenin noksanı korkulacak bir şey değildir. Bedenin noksanı gerekiyor ki 200 parça olsun. Ha bunu gördük ya. Evet. Sen gündüz de uykuysan bu uyku değildir, değil mi? Gölgelerdir asıl olan mehtaptır. İnsanlar bir Hacı Şerif'te, insanlar hayatta iken uykudadırlar. Şimdi uyuyoruz. Öldükleri vakit uyanırlar. Bu Hacı başka bir şekilde gene bir okumutu gene burada. Bir de bina ile insanların da mevcudiyeti rüya kabrindendir. Evet, bu uzun bir hayatında anlarla anlarla örtüyecek bir zaman değeri insan. Yahut gölge misalidir. Asıl olan kimse nuru vücudu bariidir. Ne de bunu yazıyoruz. Nuru vücudu bari. Yazdım ya biliyordum. Yaratıcı olan Allah Asıl o. bari o Yaratan yaratıcı Demektir Senin Uykulu da Uyanıklığın da uyan bir kimsenin rüya içinde Rüya görmesi gibi bir Demek ki Rüya içinde, ama pardon, sen uykunu da, bir, gündüz, gündüz, gündüz, gündüz uyuyoruz ya, uyandığında uyan bir kimsenin rüya içinde rüya görmesi gibi bir, gündüz uykusu uyuduğun zaman da rüya görsen, onu zaten rüyadasın, rüyada rüya alemindesin ya, rüya aleminde tekrar rüya görüyor gibisin, S sinemada sinema içindeki bir sinema seyreder gibisin. Oraya gören um, uyumuşun or oraya gören um, uyumuşun zanneder. Halbuki ikinci bir uykuda bulunduğunun farkında değilsin. Ki birincisi uyumuş olması İkincisi de kendisini uyur görmüş olmasıdır. Bir de oyanıkları oyanırken uykuda bulunması vardır ki bu sürekte uykusu üç kat olur. Çana çömlek yapan bir kaseyi kıracak olsa istediği zaman onu tekrar yapar. Pekte üzülmesine gerek yok bir yandan yapar. Çünkü çamur önünde sanatı elindedir cenab da bir cesedi iftihar edince, öldürünce onu başka bir hayat ile ipka eder, onun yerine koyar. Körün her adımda kuyuya ve çamura düşmek korkusu vardır. Allah Külse'ye o azadan yoksa etmesin. O binlerce korku ile yolda yürür. Ona çarpacağım, buna çarpacağım. böyle düşeceğim falan. Fakat gören bir kimse yolun enini görür ve çukur ile kuyuya kuyu bilir. Gör, göz tabii ki her şey gördüğü için gayet emin görür yolda. Fakat görmeyen bir insan için gürmek bir Allah korusun. Hızdıraptır. Yürürken her adımda ayağı ve bizi titremez, gözü gören insan. O her gam ve endişe bile yüzünü eşitmez. Şimdi iman eden ve şehit olan seyirbazlar nisanından firavuna sesleniyor. Deniyor ki, ey firavun kalk! Ne yapacaksan yap, biz her sesten, her kul yabancıdan ürküp dolacak takımdan bir kur gibi bana hayal birleşik çöllerde görünen bir hayal ki çöl çanları var i̇şte bir görmesin çölün bir dehşeti var yalnızlık var çölde onun hayali güzel hayaller görüp kurul yabanıdır bu tasvirimdi şey gözü hayaller görünür. Aslında öyle bir şey bir vb. galata yoktur. Çöllerde böyle insan gözüne görünür. Ah, hayal ve serap denilmez e, hayaller görünür. Kötü çölde e, e, hava hareketlerinden hava nemlenmesen pahalıta uzak bir vaha senin önünde vaha gibi gelir. Tabii ki şey vaha yok. Daha, daha yüzyıl köyün ötededir. Bu güvahı bu görünen varlığa, varlık gibi olan şeye, bu yabanın denir. Hatta geçen de bir telefonu gören bir film Bizim ceset hırkamızı yırt. Ceset insanın üstünde bir hırka gibidir. Bir dikici vardır ki Allah'tır. Ruhun üstüne o cesedi örten güleyen Allah'tır. Yoksa bizim için o cesetten soyunmak evladır. Yoksa biz o cesetten soyunacağız. En küsta düşman. Biz biz cesetten tecavüz etmekte yani atmak da üstümüzden bu güzeli yani mahbubu hakiki hakiki olan sevgiliyi çıplak olarak daha güzel kucaklarız. Ey ihamsız ahmak ahmak kıyam ten kesafetinden tenin, teni ağırlığından, şey, şey varlığından ve mizaj tabiatından tecellüt ederek, onlardan, yani tenden mizacından ayrılarak, onu sırtdan çıkartarak, mahzuru sadece ruh olaraktan güzel hiçbir şey yoktur. Demek ki Hazreti Fil zaten hiçbir zaman bedene değer veren bir insan olmadı. Burada da ona işte söylüyor, ey, ey ilhamsız ahmak bravın ten kesafetinden, tenin mevcutunun ağırlığından, yani madde olak yaratısından ve mizaj tabiatından, bazı alışkanlıklarından, te tecervit ederek, onları ataraktan, oynaraktan mahsul sadece bu. ...olmak kadar güzel hiçbir şey yoktur. O ruh olup fezanın derinliklerinde kanat açmak, gezmek bu hapisen hayatında mutlaka çok da güzel. Yani onun için biz Mevnevilerde böyle ölüm korkusu falan diye bir endişe duymayız. Çünkü ya bu güzel böyle bir endişemiz yok. Ee, hep her, her, her dem yeni geldiğimizde daha güzel. Orada zaten o hürriyete zaten Hazret bir dünyayı bir cendere kabul etmiştir. Sıkıldı cendereden. Bu dünyanın şartlarından, şurtlarından sıkıldı. Hürriyete aradı. Hep orada hürriyete aradı. Onun için de yani onun ölüm hakkındaki fikri gayet de Yani hiç olmazsa, inanmasam bile ölümün soğukluğunu duymuyorsun, duymazsın. Ölümün soğukluğunu duymazsın. Ne söz olursa var yani hayat devam ediyor. Yani bir adamız annenizi babamızı işte aklımızda hiç seni demek ki var ki onları görür. Nasıl nasıl görebilirsiniz? buraya kadar bugün bunu burada bitirelim, kısmetse. ister. kaldık. Bir katrın hikayesi dokuz 43 Buraya kadar soracağınız bir şey var mı çocuklar? Ben belki ben bunu tarih i mevliye değil, bunu tertip edenlere kılıyorum. Çok noktalarıma yanlış yapmışlar. Tanrıha gel kızım, senin adresini bana ver. Evli adresi yok geldi. Nerede şimdi? Nerede? C'est à Et qui a des